müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim. Nereye nereye gittin? Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Sevgililer. <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. Evet, Müzik 2'ye ayrılara hoş geldiniz. Ee, bugün programı ben sunuyorum. Mahir Ilgaz, ben Deniz. Ne güzel. Konuklarım, çok özel iki tane konuğum var. Ee, kendileri 6 aylık artık bir klasik olmuş dinlenebilecek, altayı devirmiş bir e, programın yapımcıları, Müzik 2'ye ayrıların yapımcıları. Güre Oskay, Tanju ve Eren. Merhaba. Eren burada yani... mı? Aa, bugün yok. Bugün yok. Osman. Ondan da epeydir haber alamıyoruz. Ben yokken gelmiş olabilir. <gülüyor> Mantıklı. Evet, olabilir böyle bir şey. Ee, hoş geldiniz bir kez daha kendi programınıza. Hoş bulduk. Güzelmiş. güzelmiş. Değil mi? güzelmiş çok çok evet. güzelmiş. Sevdim ben. Tamam artık alabilirsiniz. <gülüyor> Peki. Ee, bu program geri dönüş temalı programımız olacak. Zombi yani. Zombi aynen öyle. Hatta e, müzikikiyayrılır.thumblr.com'u. Yani programımızın blog sitesini takip eden varsa bu zombi programıyla ne kastettiğimizi görsel olarak da anlayacaklar. Çünkü her haftaki programın biliyorsun bir görseli var. Geçen haftada 32. yayın dönemini bitirirken... Evet, son... bir haftalık araya girdik. Sizin evet. için de yeterince uzun bir dönem Ölcedik olmuştur doğru. diye tahmin ediyorum. Hiç bitmeyecekmiş gibi geldi bana açıkçası. Geçen haftaki programda son işte final bitiş gibi konulardan bahsetmiştik ve bir mezar taşı vardı. Programın görselinde blok sitesinde. Neden öyle son derece depresif yani karamsar olmuş mezar taşı? E tabii yani müzik iki ayrılır programının kısa bir süre için bile bitiyor olması bizi e, derinden. E, derinden etkiledi. Hatta e, Tanju son anda bir gol atmasaydı program boyunca ciddi konuştuğumuz herhalde tek bölümü olacaktı ama iç çamaşırının neden <gülüyor> iç iç çamaşırı dedir <gülüyor> sorusuyla böyle programın yaklaşık 50. Evet. dakikasında. Ama ben ciddi almıştım sizi program boyunca onu da söyleyeyim. 26 hafta e, boyunca. Yani asıl şey o zaten. Evet. Es, yani. E, en azından müzik iki ayrılır ismini bayağı ciddi almıştım iyi müzik, kötü müzik. O kesinlikle doğru. Biz de ciddiye alıyoruz onu evet. Peki ne demek istiyorsunuz bunu derken yani müzik iki ayrılır? Belki e, gerçi artık bilen biliyor 6 ay boyunca e, ciddi bir takipçi sayısına da eriştiğinizi düşünüyorum ben kendi adıma. Yani e, yani çok basit anlamıyla şey diyoruz e, iyi müzik vardır, kötü müzik vardır diyoruz. E, ama e, ben kendi adıma bunu açıklamam gerekirse iyi müzikten kastımız e, öyle bir e, eser ki değişik yorumları da güzel, e, aralıklı olarak dinlediğinizde her dinlediğinizde tekrar mutlu oluyorsunuz. Ondan sonra üst üste üst üste dinlerseniz üst üst <gülüyor> ki onu yapmışlığımızda var programda. Yani onla da güzel. Yani değerinden hiçbir şey yitirmiyor. Ama bazı parçalar vardır. Dinlersiniz güzeldir. Sonra unutulur gider. Bir daha dinlediğinizde de şaşarsınız ben bunu nasıl dinlemişim, nasıl beğenmişim diye. Ama sonuçta yine de bayağı sübjektif bir şey bu hani. Tabii bu canım. iyi müzik, bu kötü müzik. Ama şey orada özellikle Tanju'nun bu işten çok iyi anlayan ve çok elit bir insan olması devreye Durumu giriyor. kurtarıyor. Mesela Tanju diyor ki bazı şarkılar vardır dinlersin çok iz bırakmaz. Demek kötü şarkılarda dinleniyor. Yani Bende o hiç yok mesela. ben yani Bu programın ismini düşünürken Louis Armstrong'un bir sözü var. Oradan yola çıkmıştık. İki tür müzik vardır diyor. İyi müzik kötü müzik ben sadece birincisini dinlerim diyor. Kötü olanı hiç dinlemiyor zaten. Ben her şeyi dinlerim. Hemen kötü olanı da. E, bulduğum her şeyi dinlerim. E zaten iyi kötüye kötü ayırmak için dinlemek gerekiyor tabii, herhalde. Tabii. Ben bakarak anlıyorum. Bakarak. Tabii CD, Album, CD CD'den anlarım. Aslında öyle bir şey var. Tabi. Ben de artık e, böyle plakları CD'leri karıştırırken kapağına bakıp onun içinden iyi bir şey mi çıkacak ya yani daha doğrusu bana hitap edecek bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı anlayabiliyorum. Örnek verebilir misin peki böyle bir kapağı hani? İyi bir şey çıkacakmış veya kötü bir şey çıkacakmış hissi veren. Neydi albüm o? Geçenlerde kapakta. aldığım plaklardan bahsediyordun. Sadece kapağını beğenip aldığım. Tabi. Neydi? Orada <gülüyor> bu, hafıza devre. Bu, bu, bu açıklama yeterli olmuştu sanıyor. <gülüyor> ben öyle bir albüm aldım. Geçenlerde Kadıköy'den bir plak aldım. Waterloo diye bir grup. Daha önce hiç duymamıştım. Harika bir işte ortaça savaş mizan seni vardı kapakta. ...baya canavar gibi de bir işte 70'ler klasik rock grubu çıktı. İsmi ne? Ee, de şey, yani götürlü olduğuna göre... götürlü Savaşı'na da e, şey yapıyor olabilir. Hem evet, Orta evet. Çağ hem... götürlü Savaşı 1815 galiba değil mi? Öyle bir i̇şte şey. Orta Çağ'dan kastım. Peki Yeni Çağ pardon özür dilerim. Düzeltelim. <gülüyor> yeni Çağ değil mi? Yakın Çağ değil Yeni Çağ. Ben Ve 70'ler klasik rock iyi bir... Ben Çağ evet, bu diye bir San... şey biliyorum. <gülüyor> of, o evet. güzeldir yani. Evet. Durum bu aslında yani biraz snob bir bakış açısı var programın. Ya zaten objektif diye bir şey olamaz. Objektif bakış açısı diye bir şey olabilir mi? İnsan dünyayı kendi gözünden göre bu da subjektif bakış açısıdır. Objektif olduğunu e, öne süren insanlar e, bizim kendi bakış açımız yok. Diğer bakış açılarından <gülüyor> kendimize karışık bir şey yaptık demeye çalışıyorlardır. Tarafsız gazetecilik. Ben buna katılıyorum ama. Aynen. Teşekkür ederim. Evet. Önemli olan? ...bizim hangi müziği beğendiğimiz... ...biz de bu içten çok iyi anladığımız için... ...iyi müzik kötü müzik var diyorsak... ...budur kardeşim... <gülüyor> ...bir şeyi biliyoruz... Peki o zaman. beğendiğiniz müziklerden birini çalsak mı? Artık? Çalalım... Ee, bugün bir değişiklik yaptık... ...programı hep Tanju'nun getirdiği şarkılardan biriyle açıyorduk... ...bu ikinci sezonumuzda artık... biraz Diyorsun, daha... Değişiklik yapmak... Evet değişiklik yapma zaman geldi... <gülüyor> ...bu şarkıyı ben getirdim... ...benim çok sevdiğim bir gitarist... ...bu Jeff Healey band... E, Jeff Lee'nin grubu daha doğrusu 1995'te Cover to Cover diye bir albüm çıkardılar e, Sadece cover şarkıları çalıyor Adından da anlaşılabileceği gibi Burada da müthiş iki tane Beatles coverı var Bir tanesi While My Guitar Gentle Whips Tabii ki onu çalmayacağız <gülüyor> e, Beatles'ın e, Beyaz albümündeki Your Blues'un Bir coverı bu Buyurunuz One, two, three. Yes, I'm lonely. Jeff Healy benden, Your Blues, yer Blues. Ben ismini. de adını söylemek konusunda hep tereddüt ediyorum. Yani Sen yer gök, blues anlamında değil mi bu? Evet. Geri dönüşle ilgisini peki bu parçanın? Ee, yok. Bence var. Buyur. Geriye de dönüyoruz, belki, ben bakıyoruz, ben de... geride Beatles var. Aa, onların bir parçasını çalalım diyoruz. Yani biz demiyoruz, Jeff Healy band diyor. Biz ne diyoruz? Geri dönüyoruz, bakıyoruz. Jeff Healy, hadi Jeff Healy band çalalım. Demiş diyoruz. Yarın öbür gün John Lennon geri bakıyor. Müzik iki yarılır da bizim şarkı çalmış diyor. Bence. Şey Tarih tefekkürden demiş. ibarettir. Aynen öyle. Has bir tefekkür oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Peki devam edelim kaldığımız yerden. Edelim. Ben biraz da sizin duygularınızı sormak istiyorum. Yani hani 6 ay çok önemli bir süre. Ee, özellikle ikinci yayın dönemine geçiyor olmak bir program için önemli. Artık bazı şeyler oturdu. İşte ilk gençlik dönemi geride kaldı program için. Bundan sonra planlarınız var mı programın içeriği yerle ilgili olarak? Ortasında. Kötü müzikle çalmayı düşünüyor musunuz? Şimdi aslında tabii kötü müzik çalmayı düşünmüyoruz. Ama bizim programımızda genelde bir plan yok. Genelde e, aklımıza geleni e, o anki saftlığıyla, dürüstlüğüyle, e, dinleyiciyle paylaşma derdin. Ama temaları oluyor mesela. Geçmişe baktığımız zaman işte örneğin. Ee, çok eğlenceli bir temizlik teması olmuştu. Yeni programlar birinden. iki hafta önce sanıyorum evet. yanlış hatırlamıyorsam. 20, 20, 24. Şimdi, hafta. Programın gelişimi içinde e, temalar... Benim en çok eğlendiğim uzayda kültür fizik vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani bazen konuştuğumuz şeylerle temanın denklüşlüğü oluyor. Onlar çok eğlenceli oluyor. Ee, şöyle bir şey itiraf edeyim. Programın teması, yani her haftanın teması şöyle çıkıyor ortaya. Programımız Perşembe'ye yayınlandığı için Tanju bana genelde çarşamba günü. Ben programda şunları çalmak istiyorum diye bir e-mail atıyor. Eğer üşenmezsem o gün, üşenirsem perşembe günü öğlen ben de şarkılarımı seçiyorum. Onları bir listeye diziyorum. Listenin en tepesinde benim sürekli temayı yazdığım bir boşluk var. O anda aklıma ne gelirse onu yazıyorum. Tanju da programdan yaklaşık bir saat önce öğreniyor o akşam neden bahsedeceğimizi. Bazen söylemeyi unutuyor Programda öğreniyor mesela. ...ciddi bir hazırlık çalışması var yani... Kesin, ...programların arkasında kesinlikle. anladığım kadarıyla. Hani... Ama ben her konuda... ...söyleyecek çok şeyi... ...olan veya... ...öyleymiş gibi davranabilen biri mu için... ...problem yaşamıyoruz. Bu... Ama işte bazen Eren veya Osman'ın katıldığı programlarda... Bu... ...Eren Osman hikayesini... ...baştan anlatayım mı ben? Ee, olur. Yani neden böyle bir şey var hayatta diye. Ee, şimdi... İlk okulda ilk okuduğum kitap Karamazov kardeşlerdi benim. Ben tabii Karamazov kardeşleri i̇lk şöyle... İlk okulda ilk okuduğun kitap Karamazov kardeşler. Karamazov kardeşler. Tabii e, yanlış bir başlangıç oldu ama ben şöyle başladım. <gülüyor> ben onu Karamazov kardeşler sanıyordum. Yani Karakorsan falan gibi bir şey. E, hiç beklediğim gibi çıkmadı. Her e, sayfada işte yeni, yeni, isim var. Ye, yeni isimler çıkıyor falan yarısını bıraktım. Dedim ki ben daha... Yarıya kadar gelebildiysen yalnız o da bayağı büyük bir başarı bir ilkokul çağındaki bir çocuk için. <gülüyor> yani geldim... İlkokulan kitap. Evet ama ben 5 yaşında okumaya başlamışım. Sıra dışı bir çocuk olduğunu evet. zaten biliyorum. Evet. İlk 2 e, yaşında da ilk söylediğim laf kuantummuş benim. <gülüyor> Neyse e, geçtim 3 Silahşörler adlı şeye, e, kitaba. Çok etkilendim bundan. 3 kişiler işte kılıçlar falan dedim ki ben niye 3 silahşör olmuyorum Baktım Osman, Tanju ve Eren olarak biz üç silahçılar olabiliyoruz. Peki neden Eren veya Osman? Niye Ali ile beli değil? Ee, Osman, Tanju, Eren öyle koymuşlar adımı. Ben de e, kendimi işte Atos, Portos. Kendi adlarını e, hepsine üç, üç, kişiliğe üç kişiliğe böldüm. <gülüyor> Fakat kitapta sonradan D'Artanyan diye birisi çıktı <gülüyor> ve benim bütün planlarım alt üst oldu. Tabii üç silah şöllerin dört kişi olması gibi bir problem var. Evet. O yüzden ben de Osman'tan... Ama bu da çok büyük bir hatadır hakikaten. Burada bence e, yani özellikle senin çocuk halinin hiçbir suçu yok. Ama tabii onu işte Duma'yla e, Junior'la görüşmeniz <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Hayır, i̇kinci kitapta düzeltmemiş düzeltmemişti yani. Yirmi yıl sonra yine üç silah 20 yirmi yıl sonra. Orada düzeltmeydim. E, Dardanya'nın çocuğu da var vardı galiba bence, sonrasında. 20 yıl sonra da öyle bir şey hatırlamıyorum. He? O dar, ya Dartanyan'ı silahşörden saymıyor. Mikrofon ya... ayağı sürekli lambaya çarpıyor. Lambada evet. cama çarpıyor. Evet. Buldum arasını. Evet çalış, çalıştı. Şimdi ya da şöyle. Üç silahşörler Atos Portos aramış. E, kitabın adı şöyle olacakmış. Üç silahşörler ve Dartanyan. Ve hatta Richli'ye falan gibi. E, yayıncı bunu görüyor. Diyor ki. Alexander böyle yapma. Bu kitabı hani satmaz. Radyoda, televizyonda şey yapmaz bu yani. yani 19 silahşörlerin Kısaltıl pek He. bir anlamı yok. Bir yani. silahşörler He. değil biz bunu şey yapalım diyor. Pazarlama. Pazarlama. Pazarlama şey. Mantıklı. O da işte senin çocuk zihninde bir etkisi olmuş ve kişilik bölünmesi. Yani kişilik bölünmesi diyorlar. Ben pek katılmıyorum. Kişilik eklenmesi diyebiliriz. Olsa evet aslında olsa. daha doğru bir tabir sanki. Ben bizi 3 kişi olarak kabul ediyorum. Yani bölünen ortak bir şeyin bölünüp daha az olması yok. Aksine yok, fazla, tek bir şeyin fazlalaşması var. var. Harika aslında bu bakımdan. Keşke benim de öyle ee, ek. Yok, ben dışarıdan bakan biri olarak söyleyebilirim. İyi böyle. <gülüyor> Güvenebilirsin <gülüyor> buna yani. Çünkü üçünü birden idare etmek çok kolay olmayabiliyor. Ama senin için de hani bir arkadaşın değil, üç arkadaşın. Hayır, üç arkadaşı olması insanın iyi bir şey de ben Eren ve Osman'la arkadaş değilim. Pek de ee, yani. Özellikle Eren'le aramız hiç iyi değil. Çünkü Ama Eren bir... hangi silah şöyle tekabül ediyor? Atos, Portos, Aramis? Ya öyle bir direkt özdeşleşme yok. Ee, Eren olsa olsa Atos olur. Bilmem. Atos e... da kıldı evet. Evet, evet. Ben? Eren biraz agresif. Biraz. Bir bölümde geldi Allah'tan. Programı ne var diye açtığı <gülüyor> için <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyorum ya. E peki o zaman. Eren bir daha gelmesin diyoruz. E, i̇nşallah. Artık çok elimizde olan şeyler <gülüyor> değil. E, peki şeyi de sorayım. İyi müzik bir yerde sona erebilir, bitebilir. Zor, çok zor. Olmaz mı? Çok zor. Her şeyden önce bizim özellikle hayran olduğumuz bir dönem var. İşte o daha zorlaştırmıyor mu ama işi? Yani programı onla sınırlamadık. Ee, aslında seninle tanıştığımız dönem çok enteresan. Çünkü bizim işte programa başlamak üzere olduğumuz zaman senin de işte Açık Radyo'da evet, yayın evet. yönetmenliği görevini devraldığın evet. zamana tekabül ediyor. Hatta biz Jacques Cohen'le her şeyi e, ayarlamışken nereden çıktı bu Mahir? Denen adam gibi bir şey. E, zaten bu programı Ol. benim Olmuştum. bugün sunuyor olmam da böyle bir şantajın bir sonucu. E, evet. Evet. <gülüyor> Ee, ...orada programınızı işte bir paragrafla tarif edin dediler. Radyoya işte yıllarımızı vermiş olabiliriz ama bu prosedürleri çok iyi bilmiyoruz tabii. Bir radyo programının nasıl başvurulur, neler vermek gerekir falan. Ee, ben bir paragraf yazdım. Dedim ki yani program herhangi bir müzik türüne endekslenmiş bir şey değil. Yani çok sevdiğimiz, daha çok sevdiğimiz bazı alt başlıklar var. Onlardan daha çok çalacağımız aşikar ama... Sakın ya bu da nereden çıktı, sizin programda böyle şeyler çalıyor muydu diye bakmayın. Çünkü her an her şeyi çalabiliriz. Yeter ki iyi olsun. Yani biz bir hafta bah çalıp ertesi hafta... Hatırlıyorum ben o tane, paragrafı okuduğumu. Yani iki tane türkü de patlatabiliriz üzerine. Yeter ki iyi olsundu. Ama sadece o sevdiğimiz işte 60'lar, 70'ler klasik rock dönemi bile veya işte 1950'ler, 60'lar işte Blue Soul Funk dönemleri bile... ...herhalde bizim programı senelerce götürür. Buradan da bir mesaj veriyoruz diyorsunuz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Götürmek istesek götürürüz yani. Malzeme çok. En iyi örneği işte benim de radyoculuğa adım attığım şeydir. Ben Güven İlter'in açık radyodaki mavi tren programına... Işte işte ...ne derler ona? Gerilla yöntemiyle sızdığım için biliyorum. Güven çok kapalı bir program yapıyordu mesela. Çok tanımlı. İşte sadece Amerikan bluesu çalıyor. Bir iki özel İngiliz bluesu çaldığı program dışında. Beş buçuk sene yaptı. Yani Bitiremedi. 11 yayın dönemi eder. 11 yayın dönemi bayağı ciddi bir miktar. Hala daha da çalacak şey vardı. Yani. Evet. Doğru. O yüzden öyle bir endişemiz yok. E, o zaman değil mi ben canım? de yani konuşmaya gerek yok. Bol bol çalabiliriz elimizdeki müzikleri nasıl olsa bitmiyor diye. E, şimdi bir parça daha çalalım. Çalalım. Ne Sen... çalalım? Söyle sen getirdin. Ben mi söyleyeyim? Ben söylüyorum. İ i̇kinci şarkı. <gülüyor> i̇kinci şarkı. E evet kendi getirdiğim parçayı buldum. Foreigner getirmişim ben. Ne getirmişim? Head Games adlı mükemmel alümden Blinded by Science adlı daha mükemmel parça. Peki Blinded by Science o zaman. I'm on the run Blinded by science Where do I belong? What's in the future? Has it just begun? Blinded by science I'm on the run Evet, foreigner'dan Blinded by Science Yani bilim tarafından Kör olmuş Kör edilmiş evet. isimli parça Neden bahsediyor bu parça? Şimdi e, bu parça bir bilim adamı var Kimya <gülüyor> <gülüyor> laboratuvarında çalışıyor Evet gözüne bir şey kaçıyor Kör oluyor e, Ondan sonra bir kız buna aşık oluyor Böyle bir hikaye anlatıyor Süper güçleri oluyor değil mi? Olmuyor mu? Oluyor <gülüyor> Ha, çok müthiş bir şey konuşuyorduk da yani içinde epdin der gibi baktı de. <gülüyor> E tabii ben burada acayip bir senaryo <gülüyor> anlatıyorum. Ama çok, bence çok biraz üzüldüm. kolaya kaçtık yani <gülüyor> evet, sen evet. hani bilim adamı var kimya laboratuvarı kız falan derken ben çok daha farklı şeyler düşünmüştüm hani işte şimdi e, cümle içinde kullanamayacağım kadar karmaşık hatta yani düşündüm. Ya şeyler. isterseniz öyle toparlayayım ben konuyu. Tamam. Şimdi bir bilim adamı var. Bu bilim adamı aynı zamanda bir bilim kadını. Ha. Şimdi oldu. E, bu bilim adamıyla bu bilim kadını e, bir e, adaya düşüyorlar. Uçak yolculuğu sırasında. Bir adaya Hı. düşüyorlar. Adada zaman, mekan mehumları karışık. O sırada uzaydan gelmiş e, böyle ağzının içinden ikinci ağız çıkan bir çeşit e, asit püskürten. Alien. Alien Hı. anahtarı <gülüyor> <gülüyor> e, Öyle bir canavarla karşılaşıyorlar. E, diyorlar ki biz uçağı yeniden çalıştıralım. Buradan kaçalım. O sırada çöldeki e, yerliler bunlara saldırıyorlar. E, bundan sonra da İkinci Dünya Savaşı'ndan <gülüyor> çeşitli görüntülerle <gülüyor> <gülüyor> kör olup bu aynı dından Kör olma yok. Kör olma yok. O mecazi anlamında. Mecazi, mecazi bir kör. Şey etrafındakileri yani görememe. İnsanın öyle anlamda körleşmesi. Evet var. yabancılaşma anlamında. Evet. Bu arada bilim adamı bilim kadını diye girdin. Bu hikayenin radikalde yayınlandığında düşünüyorum. Mesela bir bilim insanı varmış. Aynı zamanda bilim insanıymış. Sonra başka bilim Onlar Siyaseten kadını... bağımsız kullanmak zorundalar ya o kelimeyi ee, bayılıyorum. Siyaseten doğruluk anlamında. Tabii diyorsun. tabii. Aslında Bil... ben o kullanıma çok da karşı değilim bu arada. Ama bak çift cinsiyetli bir tane bilim insanını tarif etmek mümkün değil yani. Bir, bir bilim insanı var hem kadın hem erkek. Ya yanlış bir şey söylerim siyaseten doğru kelimesi kendi içinde yanlış. Çünkü siyaset doğruluk üzerine değil ki. <gülüyor> i̇şte. Doğru ama kirtik. Bu spesifik örnek için siyaseten doğru zaten benim kullandığım yanlış bir şey oldu belki de çünkü bilim insanı aslında normal bir tabir insan var bilimle uğraşana insan deniyor. Bilim insanı deniyor değil mi? O evet. zaman mesela yemek pişirme aşçı mesela yemek insanı. <gülüyor> O anlamda diyeceğim. Bilim adamı, ah, bilim adamı bir şey zaten şey. Seksis bakmayalım nötür. demeye çalışıyorlar. Ben o anlamda işte yaşasın sasür durumundayım. Bir hmm. şey dilde oturduysa oturmuştur kardeşim. Bilim adamı dediğimiz zaman hiçbirimiz aha kesin erkek diye bir şey düşünmüyoruz zaten. Bilimle ilgilenen bir insan geliyor. Aklıma. Kadının birine bilim adamı dedin ha ne? Kadın dedin ama bilim adamı diyorsun. Demek ortada cinsel bir karışıklık vardı ki kimse bir şey düşünmüyor zaten. Seksist seksis yaklaşım derken bunu biraz açabilir miyiz? Seke seke. Yani e, kadını ve erkeği, kadın ve erkek olduğunu belirterek e, kullanmak. E, Cinsel ayrımcı yaklaşım, seksiz Cinsler yaklaşım. arasında ayrıntılar, ayrımlar yok mu ki? Var, işte biz ben ne diyorum? o ayrımdan korkuyoruz. Ama o ayrım hani bilimle uğraşması temelinde oluşan bir ayrım. Ya yani biz bilim adamı dersek. Sadece adamlar bilimle uğraşıyor gibi bir sonuca mı varıyor? İşte öyle bir endişeleri var. Ben de yersiz buluyorum. Tabii ben yersiz. Çünkü ancak içinde ay biz kadınız, bilimle uğraşamayız gibi bir korkusu olan insana bilim adamı dendiği zaman o laf giderdi onun orasına dokunur. Ha Ne güzel dedi. Şöyle bir şey de olabilir ama e, ben de yine karşı cephe olarak <gülüyor> konuşayım. E, şimdi hani sizin için siz onu ...öyle bir e, zaten ayrım olmadığını içselleştirmiş insan olarak öyle algılamıyorsunuz. Ama bunu başka biri, başka bir ortamda yetişen biri... ...böyle bir laf üzerinden farklı bir şekilde algılayabilir. Tan Yeniden Tan üretmiş Tan olur böylece. böyle bir şeyi var ama herkesi kendi gibi mükemmel zannetiyor. Hayır ama o insana da sadece bu kelimeyi doğru kullandırtarak... <gülüyor> ...daha doğruya ulaştıramayız değil mi? Ama bu da onun bir parçası olmaz mı? Olur. Olur. Eğer daha büyük bir çerçevede iyileştirme çalışması yapılıyorsa... ...bunun da onun içine katılmasına gönülden destek veririm. Ama bir takım problemleri çözmek adına böyle uyduruk <gülüyor> ucundan değil mi efendim? Sadece bunun üzerinden yürürse tabii o zaman manasız oluyor Olur mu efendim? <gülüyor> Olur mu efendim? Olur. <gülüyor> Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Sabahleyin e, radyoda şimdi ismi lazım değil e, e, çalışan kişilerden biri... Gel bak sana ne göstereceğim deyip beni radyonun e, altıncı katına çıkardı. Altı katlı bir radyomuz olduğu şeyini... Tabii Kıncı. ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, Plaza. Ee, plaza'nın altıncı katında dolaşırken e, benim aklıma e, şey geldi, reklamlar. Eee? Rek bir reklam gördüm ben, o reklama çok O Hatta konuştuk, şimdi ben e, dinleyicilerle de paylaşmak istiyorum. E, şimdi reklam şöyle bir reklam. Bir tane çocuk var, bir kıza hafif kesik, düşünüyor, diyor ki çok bir hinlik yapayım. Ee, bir tane küçük böyle yuvarlak e, kutu içinde şekerlemeler var. Kapağı açılıyor böyle zırt diye. Ee, i̇ki tane şeker koyuyor, Açı, açılan kapağın altına da ikimiz soru işareti yazıyor. Ve bunu kıza veriyor. Kız da onu açıyor, bakıyor. O da bir tane kutu çıkarıyor, çocuğa veriyor. Çocuk açıyor, elimi sallasam ellisi yazıyor, içinde de bir sürü şeker var. Şimdi böyle anlatınca, aa çok şeker, e, şeker, şeker gördünüz mü? Evet. <gülüyor> Neyse, e, aa falan diyoruz. Ama büyük bir mantık hatası var. Çünkü bu çocuk ya daha önceden kıza demiş ki, bak ben sana böyle böyle yapacağım, hazırlan. Ya da kız geleceği görüyor. <gülüyor> ya da kıza şekerleme yoluyla çok çıkma teklifi geliyor. Ya da... Ee, filmde sürekli... o bölümü kesmişler Mesela çocuk geliyor o şekerleri veriyor Kız bir dakika gün... diyor Hemen gidiyor bir tane şeker alıyor kağıt, yanında... kağıt yazıyor ve çocuğa veriyor Ama yani. filmde oraları kesilmiş Öyle ben... mi yani bu mu yani Çocuğun bence ben senin ciğerini bilirim Yaklaşımı bu kızınkisi Biliyormuş olayı önceden görmüş Öngörülü senin dediğin gibi Ve hazırlanmış Çocuk da kıza bu yüzden aşık zaten evet. İşte bu hazır cevaplık Onların hepsini anladım <gülüyor> Doğru, verdiğiniz cevaplar çok tatmin edici. Yalnız ciğer, bak ciğer mi, kara ciğer mi? Ben de bilmiyorum o artık sormak Aa, lazım. işte bak, orada bu reklamcılar, ne, ne diyorduk biz? Müthiş bir dahiliyeci repliğidir, ben senin ciğerini bilirim. <gülüyor> Buradan müzikle toparlayalım ben. Toparlayalım. İsterseniz <gülüyor> mi, evet. İşte ben senin ciğerini isim, bilirim isimli bir parça, Max Stern'den. Evet. I Know You. Marxton'dan I Know You dinledik. Ben bu şarkı ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Ee, Marxton'un elinden alma şansım oldu bu CD'yi ee, birkaç sene önce verdiği konserde. Gerçekten tanıştın yani evet, programda. Evet ta Biz onla şöyle tanıştık şeklindeki girizgah. <gülüyor> Gerçekten tanıştık. Hatta birçok Türk'ün yapamadığını yapıp adımı söyledim. Harf harf söylemememe rağmen doğru yazdı. Yani çok enteresandır. Ee, Yanlış bilmiyorsam Türkiye'ye dört veya beş kere geldi konser vermeye. İçlerinde en acayip ekip bu benim CD'yi aldığım konserdekiydi. E, bas Richard Richard hmm. davulda da e, Dennis Chambers vardı. İçerisi davulcu kaynıyordu. E, <gülüyor> Mühitleri. Herkes Dennis Chambers görmeye gelmiş. Mike Stone kimsenin umurunda değil. Ve dışarıya herkes basçı ne acayipti diye çıktı. Çünkü Richard Bona çok bilinen bir adam değil. Sen bu konserden bir defa daha bahsettin. Evet, çünkü bir Richard Bona şarkısı çalmıştık. Ben Richard Bona'yı nasıl öğrendiğimi evet. anlatmıştım o programda da. Ben de sıkı bir takipçi olduğumu Belli etmiş oldunuz. Belli diye. Evet. Etmiş oldum diye umuyorum. Bu şarkıda biraz önce bas gitarı ve vokali Richard Bona işte çaldığı söyledi. Onu belirtmek istedim. Albüm boyunca da çok dominantı kendisi. These Times albümü. 2004'te olmuştu bence. Ee, Biraz önce işte şarkı arasında size söylediğimi dinleyenlere de söyleyeyim. Albümün kapağını değiştirip Richard Bono albümü yapsan... ...yadırganmayacak kadar etkisi var birçok şarkıda. Bence çok iyi olmuş. Bence de mükemmel olmuş. Evet. Hakikaten harikaydı. Evet. Ee, şimdi bir de sizin programın yine bu altı ay içinde klasik haline gelen bazı köşeleri var. <gülüyor> evet. Köşeli bir program. Son derece örneğin yaz köşesi var. Yaz köşesi ee, bu... ...yayın döneminde başlayacak. Kış köşesiydi. Ee, geçtiğimiz Altayvancı. Ama yaz gelemediği için. Yaz gelemediği <gülüyor> için belki. Aslında yolda bazı köşeler... E, ...kayboldu, düştü. Mesela yemek köşemiz vardı. Pek tutmadı galiba yaptığı. yemek köşesi. Yani bana gelen e-maillerde... E, ...benim tarif ettiğim yemeklerin... ...yapılmanın çok zor olduğu... E, ...şeyleri, e, malzemelerinin bulunamadığından. Sağlık söyledim. köşemiz çok tutmadı. Evet. Senin bir hafta şöyle bir köşeni hatırlıyorum. Çünkü benim sırada sağlık köşesi var. Demem üzerine. Aspirin. Deyip böyle bir sessizlikle bitirdiği. Ona çok devam edemedik. Bizim program başvurumuzda bulunan ama hiç yapmadığımız bir köşemiz var. Neydi? Müteşekkiriz köşesi. Evet. Demoda yazıyı buldukları için Sümerlere teşekkür etmiştik. Yetkililerden talep etme köşemiz var bir de. Onu... Ona ee, şimdi mesela ar yapabiliriz. Aralıklı olarak yapıyoruz. Çünkü, Bence bir tane girelim. E, Buyurun. Girelim çok istiyorum çünkü o köşeyi ilk başta biz kendi taleplerimize e, ayırıyorduk. Sonra baktık Aa, çok güzel e veya işte e, sohbetlerde başkalarının taleplerini aktaralım ama bir süredir talep gelmiyor. O yüzden yapmıyoruz. Ee, biz parça arasında kendi aramızda konuşuyorduk. Gerçek -ger -ger bir kulağımın içine içinde bir şeyler söylüyor. Evet, talebi hazırlıyor. Programa müdahil oluyor oradan. Sıranı bekle. ...şeklinde kendisine cevabımızı verdik. Biz talebimizi söyleyelim... ...parçalar kararlaştırdığımız... ...Feryal, e, senin soyadın sanıyorum... E, ...Kabil şeklinde telaffuz ediliyor. Doğru. İnce bir A yok yani orada. Sen Peki. niye yanlış söylüyorsun... Feryal. ...Feryal'de var? Feryal değil tamam Feryal onu şey bu. Tamam. Kabil. Dinleyicilerimiz duyuyor mu şu anda seni... ...yoksa bize mi söylüyorsun? Bize söylüyorsun. Ha. O zaman... Ben hiçbir zaman kendi soyadımı yanlış söylemedim, hep Kabil diyordum zaten dedi. Tamam, peki e, Kabil nereden geliyor? Ne demek? Şey kabul mümkün anlamlarında kullanılıyor aslında. Yani habil ile kabil hikayesine bağlayacaksınız. Oradan beni katil aslında falan <gülüyor> çıkaracaksınız da. da onu biliyorum. Oradan da geliyor tamam evet. Ama ben kabul mümkün olanı tercih ediyorum. <gülüyor> uygun e, peki dolayı. kabiliyetten hani bunu? Evet belki oraya da bir bağlı. İşte, kabiliyet de yetenek uygun. Hani mümkünat aslında bir şey yapması mümkün onun olan... mümkün olması demek hmm. ya hani. Evet. ...o zaman tamam, yetkililerden talep ettik... ...yetkililer ya, cevap verdik... Konuşmayı hiç istediğimiz bir yöne gitmedi. <gülüyor> değiştirelim... <Evet>. <gülüyor> Senin talebin ne ya Benim talebim şey... E, ...birinin bilgisayarını ben şimdi kullanıyorum burada... <gülüyor> Dizüstü bilgisayar daha önce radyoya gelen herkes sürekli ben yeni internete bağlanamıyoruz internet kesiliyor öyle oluyor böyle oluyor diye Bir bir bir başımın etini yiyordu ama deyip geçiyordum şimdi ben yetkililerden tarif ediyorum sürekli bağlantı kopuyor ya e şifreyi program çıkışında sorarsan şifreyi ben... ben biliyorum ve şifreliydim bağlantım vardı pıt pıt gidiyor durmadan Evet. E, bunu daha sonra program sonrasında bırakın. <gülüyor> evet, açık Radyo Yayın Yönetmeni Bayrılgaz <gülüyor> ve e, Teknik Masada Feryal Kabil'in. Sürekli ee, bana şikayet edilen şeyi şikayet etmek de güzel oluyormuş. Bu sorunu çözeceğiz. Harika. <gülüyor> İnşallah. Aslına bak e, bir problemi de hallettik pro program içinde. E, tabii işte müzik ikiye bunun için var. Tabii. Problem çözmek için. E, bizim de sorularımız var tabii. Dinliyorum. Bana olduğunu <gülüyor> Tabi, e, e, Tabii yani aslında e, senin nezdinde açık radyo diye de şey yapabiliriz ama asıl sana soru e, Bizim programın demosunu dinledin Dinledim e, Tarifini okudum, bizim yazdığımız o bir paragrafi evet. tarifi Hatta tarifte Tanju'nun biraz önce söylediği şey de yazıyordu Ya her konuda söyleyecek bir şeyi var ya da e, öyleymiş gibi uydurabilecek deliliğe sahip Cümle tam olarak böyleydi zaten Bunu okudun ve dedin ki aa güzel tamam bu program olsun Demedim Ha güzel. Öyle demedim. <gülüyor> İyi tamam. Onu okudum demoyu dinledim. Ve dedin ki aa tamam güzel bu program olsun. Evet. Bu çok garip geliyor bana. Altı ay sonra da çok güzel bir yayın dönemi daha devam etsinler demiş olmak daha da garip geliyor. Neden? Ben işte onu merak ediyorum. Müzik iki yerdir neden beğeniliyor? Ee, neden beğeniliyor? Ya, tırnak içinde söylüyorum onu başarılı devam ettiği için başarılı diyorum. Yo, Başka ben bir de an gayet ciddi... Başarılı bir radyo programı yapan nedir bizim programı? Başarı bir adı. Bir kere konuşma ve müzik dengesinin yerinde olması bana göre. işte ben hesap ettim. Bu program istisnadır. Fazla konuştuk biraz. Belki de yayın döneminin başlangıcı vesaire olduğu Öz için ama... ...yüzde 60'a yüzde 40'lık müzik ve söz dağılımı var. Bence güzel bir dağılım bu. İkincisi adından da belli olacağı gibi iyi müzik çalınıyor. Ben beğenilmesine çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hoş sohbet de için. Neden, neden beğenilmesi? Güzel tepkiler alıyor program. Ee, benim en çok hoşuma giden e, çok sayıda kötü tepki de alması. Yani programı hiç beğenmeyen insanlar, hiç çekinmeden şey yapıyorlar. E... Ama bu bütün programlar için geçerli. <gülüyor> e, o tabii. konuda e, kaygınız olmasın. Tüm programlarımız hem çok iyi hem çok kötü tepki alabiliyor. Yani Ama... özellikle Açık Radyo'da bu kaçınılmaz çünkü programların çoğu çok spesifik konular üzerine ve Bayağı kapalı bir çerçevenin içinde duruyor İşte örnek verelim Sadece koku üzerine program var Sadece işte küresel ısınma üzerine program var Ve o konuyla ilgilenmeyen biriyseniz O programı beğenmemeniz Bazı kadar normal bir şey olamaz var tabi Bazı programlar Hemen herkes tarafından Beğeniliyor Şunu demeye getiriyorum bir programın bir sürü insan tarafından beğenilmemesi kadar doğal bir şey olamaz. Doğal bir şey olamaz kesinlikle evet. Ama Açık Radyo'nun bu e, birçok programdaki çok ciddi yayın anlayışını e, çok beğenen ve çok sahiplenen dinleyiciler de var. Onlar bizim programı şöyle eleştiriyorlar. Ben ona bayılıyorum gerçekten. Hiç yakışıyor mu Açık radyo şimdi bu program bakış açısıyla gelenlerler? Bu da son derece normaldir. E, i̇şte şey, sürekli bir e, beklenen. Sonuçta diğer programlarında oluşturduğu bir beklenti var. No, doğal bir şey bu. Ama e, öte yandan evrenin tüm seslerine, renklerine, titreşimlerine açık olma iddiasında olan bir e, radyo. Bize bile. O anlamda değil, size bile anlamında değil. <gülüyor> Ama içinde böyle e, türler arası olarak adlandırabilecek, spesifik bir e, tür müzeye yer vermeyen... E, ...işte senin de demin konuşurken dediğin gibi her türden farklı farklı müzeye yer veren... ...ve bunları e, hoş bir sohbet içinde... E, çalan bir programında ben açık radyo içinde yeri olduğunu düşünüyorum. Ben araya girmek istiyorum, müzikal Lütfen. bir şekilde e, konuyu toparlamak istiyorum. Şimdi e, tabii ki bizim yaptığımız muhabbetler e, ciddi tırnak içinde ciddi e, olarak nitelendirilemez. E, fakat e, sanıyorum e, çoğu dinleyici şunun aydınına varıyor. E, biz birazcık free form konuşuyoruz. içimize geldiği gibi dışarıya ne akmak istiyorsa o akıyor. Ama müzikal olarak bunu anlatmak gerekirse daha çok free jazz olabilir bu bizim yaptığımız iş. Ama biliyorsunuz ki free jazz insanın eline bir aleti alıp gelişi güzel öttürmesi değildir. Aslında jazz konusunda her şeyi bilip, onların bir daha... çerçeve içinde sonuçta <gülüyor> yine yani bildiği çerçevenin dışında olabilmeyi başarmak demektir. Yani saçmalamakla free form konuşma arasında bence bir ayrım evet, var. Öyle bir çizgi var. Evet. Ee, ben e, tabi e, kendimi free form konuşma tarafına dahil etmek istedim ki saçmalıyor olmaktan da utanmam genel olarak. Ama e... Gürayoskay, Tanju ve Eren'in kendi programı hakkındaki ukalalık seviyesini bu bölümde herhalde tavana çekmiş bulunuyoruz. E, ama önümüzde daha 25 hafta var. <gülüyor> Aynen. Yavaş <gülüyor> yavaş... Daha da öteye <gülüyor> <a> Yavaş yavaş <gülüyor> alırız gözünüzü. <gülüyor> evet şimdi e, sözün bittiği yerdeyiz. O yüzden ismi olmayan bir parça çalalım isterseniz. Aslında bence e, yani ismi var tabi bu parçanın. E, şimdi bende e, Japonya'dan alınmış bir CD var. Dolayısıyla üstünde her şey Japonca. <gülüyor> <gülüyor> sadece e, Latin harfleriyle Newton Circus yazıyor. E, ben de buradan bir parça çalmak istedim. E, Güray'a da bu şekilde gönderdim e, mail'i. Evet, Newton Circus 2001 yazıyordu sadece. Evet e, fakat Güray e, internet alemini e, karıştırarak bu parçanın adının Mosukoshidake olduğunu söyledi. Alcumin adı sanıyorum bu. Single olduğu için ilk yani ve birinci Heh, track pardon. çalındığı için şarkının da adının o olduğunu ümit ediyorum. Şimdi elimizde zaten bunun aksini kanıtlayacak hiçbir şey yok. Kanıtlayan varsa müzik ikiye ayrılır. At gmail Son derece bilimsel bir yöntem. Ben Aksi eve gidince, kadar, evet. albümün üzerinde yazan o Japon harflerle ilk parçanın Japon harflerinin aynı olup olmadığına bakıp... ikinci ...bir, bir sonraki programda <gülüyor> neyin ne olduğunu açıklayacağım. Benim şöyle açıklayacağım. bir önerim var. Bu programın sonuçta bir blogu da var. Aynı zamanda Facebook üzerinde bir sayfası evet, da var. Evet. O Japon harflerini becerebiliyorsak resif fotoğrafını çekip yükleyelim ne anlama geldiğini Japonca bilen bir dinleyicimiz illaki vardır bize söylesin. Evet kabul. O zaman şimdi Mo Sukoshi Dake dinliyoruz. Buyurun olsun. Newton Circus'tan adının Moskoshidake olduğunu tahmin ettiğimiz ama şarkı içinde çabalamamıza rağmen Daha öyle bir şey duyamadığımız. Daha Yode diye devam eden bir nakaratı vardı. Evet, bilen varsa müzikhikiye ayrılır at gmail.com'a bekliyoruz. Ve e, demin senin de dediğin gibi programın bir başka köşesine geçiyoruz değil mi? Evet, önemli bir köşe bu. Jingle'ını yapayım mı? Lütfen. Feryal Kabil'le Haftanın Sözü. E, Feryal ben e, bir günün 48 saat olmasını ama bunun olması için başka bir gezegene gitmemek gerek yani gitmek gerekmemesini istiyorum. Olabilir mi böyle bir söz? Verebilir misin? Hemen vermem gerekiyor. Böyle bir düşüneyim, bir bakayım ben onu yapabilecek miyim diye. Zaman yok mu bana? Sen her şeye kabil değil misin? Tamam ya, yapıyoruz. Oldu bu. O tamam. Zaman, madem kabil değil mi? Doğru. Tamam, söz. Tamam o zaman. Peryal Kabil'le haftanın sözü. Gerçekten tutamayacağımız sözler vermeye başladı. Çok güzel. Bu, bu köşe istediğimiz yere doğru gidiyor demek Demek ki program içinde şey yapamıyor. Bu sezon müzik iki ayrılır bayağı coşacak. Toparlamamız gerekiyor değil mi artık? Süre evet sanıyorum toparlamamız buradan gerekiyor. buradan şeyleri alıyorum kulaklığı falan alayım. <gülüyor> tamam. Onlar e, stüdyoya ait. Kalsın. Kalsın. Sadece kağıtlarımız alır çıkarız. Ama ee, bence çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum beni davet bence ettiğiniz çok... için. Biz Her ne ediyoruz. kadar sıkıcı bir insan olsam da sayenizde program keyiflendi. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok anlamlı bir şey oldu bu ikinci e, sezonun ilk programı. E, dinleyicilerimize de bir kere daha takdim edelim. Bu hafta Müzik iki ayrıları Açık Radyo Yayın Yönetmeni. Doğru söylüyorum değil mi Titrini? Koordinatörü diye geçiyor peki, aslında. Yayın koordinatörü Mahir İlgaz. fark var diye e... sorma ben de bilmiyorum. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Mahir İlgaz hazırladı ve sundu. Ben ve Tanju programa konuk olduk. Çok da zevkliymiş. Kendi programına konuk olmak. Evet. Evet, şimdi... Bir dahaki programa kendi programımıza köşe olalım mı? Tamam. Çok güzel. Giza... Harika fikir. Evet. İsim bulun ama bence. Tamam. Bir de sunacak i̇şte, adam bulmak. <gülüyor> Tanju köşesi mesela. Evet. Tamamdır. Ee, peki benim yüzümden, e, normalden, daha yavan geçtiyse program herkesten e, Hı -hı. özür dilerim ama e, önümüzde 25 hafta var. Daha iyi olması için umut var ve buna uygun bir parçayla bitirelim isterim ben de. Hisli bir parça, Havada Umut var, Hope in the Air. Laura Marling ile size veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta, Perşembe akşamı yine size iyi müzik çalmak üzere burada olacağız. Ben Güray. Ben Tanju. Ben Mahir ama ben yokum müzik hafta. Peki. Ya, açık üzere. Radyo'nun akşivinde Maput Show'un bütün şeylerini buldum abi. Haftaya harddisk getirip onları <gülüyor> al. <gülüyor> Allah'a bir şeyler yapmalıyız bu konuda. There is a man that I know For 17 years he never spoke Guess he had nothing to say He opened his mouth on judgment day I listened with all of my mind I was scared by the look in his eyes Like he'd already lost the fight And there was no hope ever inside No hope in Not even for me, your life serving daughter Why fear death, be scared of living Our oh, hearts are small and ever thinning And I looked at my life and I choked From there no more ever I spoke I can't give up that quick My life is a candle and a wick You can put it out but you can't break it down In the end we are waiting to be let There's hope in the air, there's hope in the water But sadly not me, your last serving porter Friend is a friend forever And a good one will never leave, never But you've never been south And what rolls off your mouth You will never understand ever mind's handed down to you by the lies handed down by your truth and your, your angels, angels the dust that you will will mask your scrambling I forgave you your shortcomings and ignored your childish behavior laid a kiss on your head and before Stay away from fleeting fair There's hope in the air There's hope in the water But sadly not me You're lost serving good. you rope, lord sling it to me if we are to battle i must not be weak and give us your strength world, and your food and your water oh i am your savior your life saving daughter there's hope in the air there's hope in the water but sadly not me your life-serving daughter